Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Muğla'daki Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinin ardından Milas'a bağlı Karacahisar köyü sınırlarında 4. termik santralinin yapılması için çalışmalar başlatıldı. Rödevans sistemiyle yapılması düşünülen santralin Yeniköy termik santraline kuş uçumu 3-4 ve Kemerköy termik santraline ise 15 km mesafede olması Karacahisar köylülerinin tepkisini çekti. Karacahisar Köyü yakınlarında kurulması düşünülen termik ile ilgili köyde toplantılar yapılırken köylüler termik santral istemediklerini açıkladılar. Karacahisar Köyü sakinleri, köyümüze yapılması düşünülen termik santral Yeniköy termik santraline sadece 3-4 kilometre uzaklıkta olacak. 1986'da bu termik santralin faaliyete geçmesiyle köyümüzde kanser ve akciğer hastalıklarından ölümlerde belirgin bir artış oldu. Doğamızın yanı sıra sağlığımızı da tehdit edecek. Yeni bir termik santralin yapılması yerine mevcut kaynakların 3-5 kilometre ye taşınarak Yeniköy Termik Santrali'nde işlenmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz dediler. Tayland'da petrol sızıntısı var. Sızıntının daha şimdiden iki farklı koya yayıldığı raporları geliyor. Tayland'ın Rayong açıklarındaki PTT Global Chemical PLC şirketinin işlettiği boru hattından cumartesi sabahı sızmaya başlayan petrolün geniş bir alana yayılmasından endişe ediliyor. Boru hattında meydana gelen sızıntının tüm temizleme çabalarına rağmen Samet adasındaki koylara yayılma riski devam ediyor. Rayong vali yardımcısı Süpepat Chongpaniş, cumartesi günü başlayan sızıntının 29 Temmuz'da turistlerin rağvet ettiği Samet Adası'nın Prao koyuna ulaştığını hatırlatarak ham petrolün rüzgarın etkisi ve deniz dalgaları olması nedeniyle kuzeyde bir başka koya daha yayıldığını söyledi. Petrolün sahilden bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Chong Paniş, petrol arada ne kadar çok kalırsa çevre ve insanlara o kadar zarar verir dedi. PTT Global Chemical PLC şirketinin işlettiği boru hattından Cumartesi sabahı sızmaya başlayan yaklaşık, 50 ton ham petrolün yayıldığı Prao Körfezi'nin kapatıldığı ve temizleme çalışmalarına deniz kuvvetlerine ait gemilerin ve gönüllerin katıldığı belirtilmişti. Sızıntının boru hattında petrol ikmali sırasında meydana geldiğini açıklayan PTT Global Chemical PLC şirketi temizleme çalışmalarını 3 gün daha sürebileceğini bildirdi. Başkent Bangkok'a yakın oluşu nedeniyle de tercih edilen Samet Adası'nın özellikle beyaz kumsallarıyla her yıl 1 milyon civarında turist çektiği ifade ediliyor. Benzer bir facia bu boyutta olmasa bile Kıbrıs'ta da görülmüştü. Aynen ham petrol aktarımı yapılırken petrol endüstrisi denizleri ve atmosferi kirletmeye devam ediyor. Aktivistlerin ve canlıları korumak için mücadele veren kuruluşların çabaları sonucunda bazen iyi şeyler çıkabiliyor. Bengal kaplanlarının sayısı Son araştırmalara göre %63 artmış. Nepal'de hükümet yaptığı araştırma ile vahşi doğada yaşayan kaplanların sayısının 2009 yılından bu yana %63 artarak 198'e ulaştığını göstermiş. BBC'nin haberine göre Şubat ve Haziran ayları arasında yapılan araştırma Nepal ve Hindistan'ı kapsayan yaklaşık 600 kilometrelik bölgedeki Bengal kaplanlarının sayısını belirlemeyi amaçlıyordu. Sonuçlar Milli Park kapsamındaki tüm bölgelerdeki kaplan sayısının arttığını ortaya koydu. Güney Asya ülkeleri 2022 yılına kadar soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplanların sayısını iki katına çıkarma kararlılığında olduklarını vurguluyorlar. Ancak kaplanlar yasak avlanma ve doğal yaşam alanlarında meydana gelen tahribat nedeniyle hala tehdit altında. Yaklaşık %60'ı Hindistan'da olmak üzere tüm dünyadaki kaplanların sayısının 2000'den az olduğu tahmin ediliyor. Nepal yetkilileri elde edilen verilerin 2010 yılında düzenlenen uluslararası zirvede ele alınan kararlar uyarınca kaplan sayısının 2022'ye kadar iki katına çıkarma yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguluyorlar. Yetkilileri son zamanlarda kaplanların soyunun tükenme tehdidini ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla yasa dışı avlanmayla mücadele için çabalarını arttırmış olmalarının olumlu etkisi görüldüğü söyleniyor. Önümüzdeki yıllarda kasırgalar daha sık ve şiddetli olacak gibi görünüyor. Dünyanın en tanınan iklim bilimcilerinden MIT profesörü Dr. Kerry Emanuel tarafından hazırlanan yayında küresel bilgisayar Bilgisayar simülasyonları ile bölgesel simülasyonlar birleştirilmiş ve gelecek fırtınaların gelişimleri incelenmiş. Buldukları ise çok şaşırtıcı. Bu yüzyılda fırtınalar daha sık ve daha güçlü olacak. Özellikle ilginç olan nokta ise hem şiddetli hem de daha zayıf siklonlarda artış olacağı. Siklonlar atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtınalar. Doktor Emanuel'e göre yüksek yoğunluktaki tropik siklonların oluşma oranı artacak bu fırtınalarda oluşacak yağış oranları da artacak ve buna bağlı sel potansiyeli de artış gösterecek. Zayıf fırtınalarsa daha sık yaşanacak. Fırtına büyüklükleri küresel ısınmayla orantılı olarak da gitgide artacak. eklemin korunduğu yeşil ve barış dolu bir gelecek dileğiyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri